Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Deneme yanılma veya daha iyiye doğru yürüme çabası bizim fıtratımızdan gelen bir şeydir. Gelişmek de zaten böyle olur. Ancak bir insan fıtrata aykırı biçimde yaptığı her işi ilk yapışta mükemmel yapmayı eğer takıntı haline getiriyorsa, bu bir hastalık sebebi olabilir. O insan çok zor ve sorunlu bir yola girmiştir. Fark etse de fark etmese de. Mükemmelliyetçilik. Mükemmelliyetçi düşünen bir insan, hangi iş yapıyorsa ilk seferinde o işin mükemmel olmasını ister. Hatalar, eksikler, ona göre daha iyiye götüren denemeler değil, onun beceriksizliğinin bir yansımasıdır. Yani Aynı zamanda mükemmelliyetçi dediğimiz insanlar, hem çekingen davranırlar etrafındaki insanlara, hem de bir işi tamamlamada büyük güçlük çekerler. Mükemmelliyetçilik sadece insanın kendi yaptıkları değil, bazen etraftaki insanların yaptıkları, bazen toplumun yaptıklarına da müdahaleyi gerektirir. Yani kendisinde böyle bir baskı hissettiği gibi, Etrafındaki insanlara da bu baskıyı hissettirir. Bir örnek vereyim, ben bunu böyle yapmalıyım, bunu böyle çözmeliyim, bunu böyle sunmalıyım, bunu bu şekilde yapmalıyım. Çünkü en mükemmeli bu diye düşünüyoruz ama bazen de bana böyle davranmalı, bunu böyle yapmalı, bunu böyle yerine getirmeli diye düşünüyoruz. Bunu genelleştirip toplum böyle olmalı, ülke böyle olmalı, dünya şöyle şekillenmeli diyoruz. Lakin böyle bir dünya yok. Arkadaşlar, mükemmelliyetçiliğin tanımını doğru değerlendirmek durumundayız. Hemen aklımıza şu geliyor. Hiçbir hata olmadan, bir noksan kusur olmadan bir insanın işini mükemmele yakın hale getirmeye çalışması. Aslında tam bu değil. Ne biliyor musunuz? Bir insanın kendini yaptığı şeyin iyi olduğuna dair ikna edemiyor olmasıdır. Ve beğenilmeme endişesi yaşamasıdır. Çok çalışkan bir öğrenci veya çok dalında başarılı olmuş bir iş adamı veya çok yetenekli bir kadın değil mi? Şimdi çalışkan olmak gerekiyor mu? Evet. Başarılı iş adamı olmanın bir kötülüğü var mı? Hayır. Veya çok kabiliyetli, çok maharetli bir kadın olabilir misiniz? Evet. Peki bunlar mükemmel bir insan olmak için olmazsa olmazlar arasında mı? Hayır değil. İşte burada yanılıyoruz. Bir insan şöyle biraz düşünürse yeterince iyi olması gerektiğini anlamalıdır. Mükemmelliği arayan insan onu zaten bulamayacaktır. İlerleyen dakikalarda aktarmaya çalışacağım inşallah. Allahu Teala'nın dışında hiçbir şeyde mükemmellik bulamayacağız. Kendi vücudumuz, hayatımız bilakis bunun örneğidir. Ölmeye programlıyız. Yemeden duramıyoruz. Yediklerimizi çıkarmadan duramıyoruz. Nefes almadan yaşayamıyoruz. Su içmeden zaten çok uzun günler dayanamıyor ölüyoruz. Bizim uyumaya ihtiyacımız var. Bizim bir başkasına ihtiyacımız var. Bunca ihtiyaç sahibi olan bir varlık olarak nasıl mükemmel bir şeyi isteyebiliriz? O yüzden çok çalışkan bir öğrenci olmalıyım. Veya çok çok başarılı bir iş adamı olmalıyım. Veya her yemeği yiyenler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan, hiçbir eksi yönü olmayan bir ev hanımı olmalıyım. Buna lüzum yok. Bazen başarısız olabilirim. Eğer iş konusundaysam bazen hatalar yapabilirim. Ve evet bir ev hanımının yemeği örneğinde olduğu gibi bu yemeği, Şöyle yapsam daha iyi olur muydu? Olurdu ama, şu an onu konuşmamın, bunu dert etmemin bir gereği yok diye düşünmek lazım. Yani biz yeterince, yeterli derecede bize tavsiye edilen veya emredilen şekilde işlerimizi, bize verilen sorumlulukları yerine getirsek, zaten bu sıkıntıyı yaşamayacağız, mükemmel olmaya çalışmayacağız. Yani bir insanın hatasının olabileceği, eksiklikler bütünü olduğumuzu evvela itiraf etsek, her şeyden bir mükemmelliyet beklemeyeceğiz. Hem kendimize hem de diğer insanlara bu baskıyı, bu kötülüğü de sağlamamış olacağız. Bu kolay olmuyor ama. Etrafta mükemmelmiş gibi davranan ya da öyle görünmeye çalışan milyonlarca insanla aynı yerde yaşıyoruz. Sizi mükemmel olmanız gerektiğine inandırmaya çalışan onca reklamlar, filmler, diziler, internette bunca uygulama varken, yeterli olmanın, aslında yeterince iyi olduğunun farkına varmak zor olabiliyor. Bugün cep telefonunun fotoğraf özelliğiyle beraber birçok yenilik hayatımıza girdi. Bunlardan bir tanesi o fotoğrafları çektiğimiz gibi yayınlamak. Bununla beraber... Yine mükemmelliyetçilik devreye girdi. Bazı efektler uygulanması, montaj programlarının filtre mekanizmasıyla beraber fotoğraflar hatasız ve kusursuz olarak addedildi. Yüzümde bir şey vardı, onu şu tonla kaybettim. Efendim saçımda böyle bir durum vardı, bunu böyle düzelttim diye. Farkındaysanız, hayatımızın birçok yerinde biz farkına varmasak da daha iyisini, daha güzelini, daha mükemmel hale getirmek için ne lazım ona enerjimizi harcıyoruz. Çünkü etrafta böyle bir sistem var. Giyimim, kuşamı mükemmel olmalı. Mükemmel davranmalıyım. Onun, bunun, Ahmet'in, Mehmet'in isteği neyse öyle olmalı. Hata yapmamalıyım. İşte zaten biz burada kaybediyoruz. Bir gün bir arkadaşım yanıma geldi, konu konuyu açtı. Birden dedi ki, sence ben mükemmel miyim? Allah Allah. Kardeşim dedim. Bazı insanlar, bazı konularda başarılıdır, kabiliyetlidir. Ama bu hale onu getiren de Allahu Teala'dır. Sen çok iyi bir yazar olabilirsin veya hitabetin kuvvetli bir hoca efendi olabilirsin. İlmin çok olabilir. Çok iyi bir e, araba yarışçısı olabilirsin. Düşünür, mütefekkir, neyse. Ama bunları kendine mal edersen. Çuvallarsın. Çünkü mükemmelliği arayan bir insan bugünün zihin dünyasında diğer insanlardan kendini ayrı bir yerde tutuyor demektir. Çünkü hayat hatalarla, sorunlarla ve mükemmel olmayacak derecede yıkımlarla doludur. Bunu söyledim kardeşime. Kimse mükemmel değil. Senin de bir kusurun olabilir. Bu konuda çok kabiliyetli olabilirsin ama... Bu konuda da gayet gerilerdesindir. Şimdi karşımızdaki insandan da bunu beklediğimiz zaman büyük problemler yaşıyoruz. Özellikle evliliklerde bu oluyor. İlerleyen dakikalarda inşallah konuyu açmaya çalışacağız. Kendime ettiğim gibi hayattan beklentilerim de o kadar büyük ve ulaşılması o kadar zor oluyor ki belli bir zaman geçtikten sonra Aa, ben bunu böyle bilmemiştim böyle zannetmemiştim, hissetmemiştim ile başlayan cümleler kuruyor ve isyana gidiyoruz. Biz alt tarafı insanoğluyuz. Hatalar yumağıyız. Bunu başta kabul etmeyen bir insan, karşıdan nasıl mutlu olacak ve ona nasıl pozitif enerji verebilecek? Biz akla sahip varlıklarız. Ve bunu kullanmayı biliyorsak zaten bu bizi mutlu edecektir. Eğer kötüye kullanıyorsak aklımızı, bu bizim en büyük hatamızı oluşturur. Ve bu hatayla beraber diğer hatalarımızı da bizler büyütmüş oluruz. İnsanoğlu bunu bildiği halde sürdürmeye devam eder. Görmemezlikten gelir. Hatalarımızı fark etmek bile bizim için kat edeceğimiz yoldaki büyük başarılardan bir tanesidir. Sonra isterseniz düzeltmeye çalışırsınız hatalarınızı. Ama bunu bir saplantı haline getirmek, mükemmel olabileceği veya mükemmele yakın bir insan olması gerektiği baskısını hissetmek insanı hasta edebilir. İnsanın motivasyonu vardır. Bu kelimeyi artık sıklıkla duyuyorsunuz. Ders çalışırken yani konsantrasyon, bir işe yoğunlaşmak, ilgiyi alakayı hangi iş yapıyorsanız ona vermek mesela trafik kazalarında, araç kullanırken telefonla konuşmanın insanın motivasyonunu sekteye uğrattığı gibi. Evet, bizim bir motivasyonumuz var. Bir işe inancımız, yaptığımız işe. İşte eğer biz mükemmel olamayacağımızı, zaman zaman hatalar yapabileceğimizi bilirsek, hayata karşı motivasyonunuz da artmış oluyor. Ve böylelikle, hem şu imtihan dünyasına hem kendinize karşı hem hayata karşı ve insanlara karşı daha da güzel davranıyorsunuz. İnsanları eleştirmekten sanki bir yargıç makamındaymış gibi yerlere vurmaktan uzak kalmış oluyorsunuz. Ne kadar küçük bir ayrıntı gibi görülse de bunu zihnimizde eğer uygulayabilirsek ben hatalar bütünüyüm. Muhtacım... İhtiyaç sahibiyim. Dolayısıyla mükemmel bir hayatta değilim. Zaten böyle bir hayatta yaşanmadı. Dünyaya kim geldi, ne aldı, ne yaşadı ama giderken nasıl gitti? Hepsi ortada. Dolayısıyla benim çok uzun hayaller ve mükemmel yaşayacağım bir hayat beklentisi içerisinde olmamam gerekiyor. Arkadaşlar, insanoğlu yapmış olduğu en küçük bir hata ile bile, kendine yerden yere vurabiliyor amiyane tabirle. Ben bunu nasıl yaptım? Halbuki o bitti. Öyle oldu. Bu sorular insanı acayip derecede yoruyor ve hayat enerjisini minimize ediyor. Diyelim ki bir pide yapacaktınız evde. Tüh, 10 dakika sonra bakacağınız pideye nasıl olmuş diye Telefonla konuşuyordunuz, 15 dakika sonra baktınız. Hafif bazı yerleri fazla pişti, yenmeyecek gibi değil. Eyvah, ben bunu nasıl yaptım? O telefonda konuşmasaydım, böyle olmasaydı, şöyle olmasaydı, şunun yüzünden, benim yüzümden, ben insanlara şimdi ne diyeceğim diye, o anda bu refleksi göstermemiz belki normal olabilir ama bunu dakikalarca, Hatta saatlerce, hatta rüyalarımıza girecek derecede eğer saplantı haline getiriyorsak bunda sıkıntı vardır. Evet hayat mükemmel değil, siz de mükemmel değilsiniz. Çok güzel bir söz var, bir işi kimsenin yanlış bulamayacağı kadar kusursuz, hatasız yapmak isteyen bir insan hiçbir şey yapamaz yeryüzünde. Çok güzel bir sözdür bu. Mesela temizlik hastalığında da zaman zaman bunu obsesif efendim isimler takıyorlar obsesyon şu bu diye ki tedaviye cevap veren bir hastalık bu arada. Temizlik hastalığında bunu daha çok görüyoruz. Her yer o kadar pürüzsüz olmalı ki. Birini davet ediyoruz eve yemek yenecek. O yemekte tabağın karşıdaki tabakla orantısı çok önemli. Çatal şurada durmalı, o biraz daha sola dönük olduğu zaman olmaz, düzeltilmeli. Simetri hastalığı, takıntısı falan bir sürü şey var bunun. Ne güzel bir söz. Bir işi kimsenin yanlış bulamayacağı kadar kusursuz yapmak isteyen insan hiçbir şey yapamaz. çilik. ne demekti? Ulaşılabilir şeylerin ötesinde hedefleri olan, abartıya kaçılmış... Ve o hedeflediği neyse oralara ulaşmak için aralıksız bir biçimde didinen ve kendi değerlerini başarılarına göre değerlendiren insanlardır. Bir başarısızlık yakaladıkları zaman hayatlarında onun üzerine o kadar eğilirler ki onlara göre kaderi de değiştirebilirsin aslında. Çünkü böyle olmasaydı böyle olurdu diyeceklerdir. Halbuki bazen düşünmek lazım olan da hayır var. Bir de benim yaptığımın veya yapmak istediğimin dışında bir güç daha var diye bizim düşünmemiz lazım. Peki şöyle bir soru akla gelebilir: Mükemmel bir hayatı kim istemez? Hepimiz şimdi evet evet ben evet evet ben de istiyorum ben de istiyorum diyoruz. Peki kimin hakkıdır yeryüzünde mükemmel hayat? Öyle bir hayat olsaydı, mükemmellikten kastımız ne? Hiç sorunun problemin olmadığı, her şeyin düzgün akışında devam etti. Değil mi? Böyle bir hayatı kim yaşadı kimse? Peki kim bunu yaşamalıydı? Elbette ki Allahu Teala'nın bu yeryüzünü ve sayısız yeri yaratan, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'nın en sevdiği kulu ve peygamberleri ama onların hayatlarına baktığımız zaman da mükemmel bir hayat görülmediği gibi tam tersine mükemmele yakın bir hayatta olmamış ve bilakis ağır imtihanlar yaşamışlardır. Mükemmelliyetçilik, ulaşılabilir şeylerin çok ötesinde hedefleri olan ve dedik ya kendini yiyip bitiren o hedefler için insanlardı. Gerek yok. Eğer böyle bir şey olsaydı, bir kazanım elde edilseydi, bunu peygamberler yapardı. Mükemmelliyetçi insanlar, her şeyin kusursuz olduğunu düşünen insanlardır. Ve o insanları şöyle anlayabiliriz. Olaylar istedikleri gibi gitmediği zaman, o kadar mutsuz olurlar ki, öfke duygularını oldukça yoğun yaşarlar ve kırıcı olabilirler. Diğer insanların, onları ancak, mükemmel olduklarında sevebileceklerini ve o zaman onların gözünde değerli olabileceklerini düşünür bu insanlar. Ben bir hata yaparsam, bunun gözünde biterim. Değerim gider. Komik duruma düşerim. Yine bir imtihan oldu. Ufak bir olumsuzluk oldu diyelim hayatlarında. Hemen şikayet mekanizmaları devreye girer. O duygu neyse, o olumsuzluk neyse, düzelene kadar Hiçbir şekilde susmazlar. Şikayet üzerine şikayet olur. Ve onların beraber yaşadığı insanlardan, akrabalarından, hanımından, kocasından, iş arkadaşlarından çok fazla bir şey isteyemezler. Çünkü diğer insanlardan yardım aldıklarında kendilerini beceriksizmiş gibi görmeye başlarlar. O yüzden ben işimi kendim yaparım modunda olan insanlardır. Aynı zamanda Mükemmeliyetçi insanlarda hem kendileri için hem de etrafındaki insanlar için kötü bir huyları daha vardır. Yaptıkları hatalara, yanlışlara karşı toleransları oldukça düşüktür. Ben bunu yapmamalıydım. Ben ne kadar akılsız bir insanım? Dedikleri gibi, etrafındaki insanlara da sen bunu nasıl düşünemedin ya? Bunu yapmamalıydım. Bu yapılacak iş mi diye bunu büyütürler. Şimdi bu insanlarla beraber yaşayanlar da çok büyük yorgunluklar olur. Bazen katlanamıyor olabilirsiniz. Gerçekten imtihanı ağırdır. Kendileri çünkü bunun farkında değiller. Ne kadar yıprandıklarını etrafındaki insanları da kendileriyle beraber aynı mutsuzluğa çekerler. Ve etrafındaki insanlar zindan hayatı yaşar. Birçok konuda... Kesin yargıları vardır. Bu böyle olmalı. Şimdi meli, malı kelimelerini mükemmelliyetçi insanlarda çok duyarsınız. Bu bana böyle davranmalı. Bunun üzerine bu giyilmeli. Bu şundan sonra yenilmeli. Bu buraya konmalı. Meli, malı. Yani aslında bunlar bir bakıma emir cümleleri. Hayatı koordine eden bir düzen içerisinde devam eden, hiçbir düzensizliğe, hiçbir yanlışa ve rotadan çıkmaya meyilli olmayan bir insan. Ama böyle bir dünya yok. Zaten vaat edilmedi Birçok konuda çevreleri tarafından, evet titiz, dürüst olarak tanınırlar. Özellikle temizlik konusunda ne kadar temiz, pak bir insan. Ama bunun biraz daha derinlemesine gittiğiniz zaman, temizliği yaparken de, ne kadar israf ettiğini, hatta kimyasal o ürünlere maruz kaldığı için, kendi hayatını, mükemmel bir temizlik yapabilmek için mahvettiğini de görüyoruz. Mükemmelliyetçilik. Peki kaç çeşit mükemmelliyetçilik var? Kısaca bundan da dilerseniz bahsedelim. Bir tanesi, ben merkezci mükemmelliyetçilik. Ben merkezli. Ne demek bu? gerçekçi olmayan, yani ulaşılması imkansız olan ne varsa onu kendisine benimsiyor ve kendi kendini eleştiriyor. Hataları, eksikleri kabul etmekte zorlanıyor. Mesela bir örnekle bunu zenginleştirmiş olalım. Efendim, bir alışveriş merkezine gitti, orada kendisine bir kaza kaldı. Kaza orada giydiği üzerine, Sağına sonuna baktı, beğendi, ücretini ödedi, eve geldi. Bu sefer şöyle eve geldiği zaman bir daha derinlemesine analiz ettikten sonra baktı ki, onun yaka kısmı çok da rahat değildi. Bakın şimdi, bu sefer ben onu nasıl aldım? Orada üzerime giydiğim halde ben bunu nasıl görmedim? Şimdi buna kızması gerekirken, bu kadar ayrıntıya ve kendini hırpalamasına hiç gerek yokken şunu yapsaydı. Ben gözümden kaçmış, böyle bir hata yapmışım. Veya bir bakayım böyle de bunu giyebilir miyim acaba? Çok da kötü olmayabilir dese kurtulacak. Ama o kadar düşünür ki ben neden dikkat etmedim? Neden üç dakika değil de bir on dakika bakmadım? İşte bu olay bir daha kaza kalmaya gittiği zaman veya başka bir alışveriş merkezine gitti diyelim, alışveriş yapacak, onun daha fazla saatlerini harcamasına vesile olur. Ve bunu şöyle de görebiliriz, bir halı alındığı zaman, halı beğenilmiştir, kaç taksitli alınacaktır, anlaşıldı, tamam, eve getirildi halı, serildi, belki aradan üç gün, dört gün geçti, hemen bir pişmanlık yaşanır. Ya aslında, çok da güzel değilmiş. Çünkü belli bir doygunluktan sonra da bu olabilir. Keşke bunu almasaydım. Yani kendini eleştirip durur bu ben merkezci mükemmeliyetçilik grubunda. İkincisi öteki merkezli mükemmeliyetçilik, Başkalarıyla alakalı. Yine aynı şekilde gerçekçi olmayan şekilde çevresindeki insanlardan çok şeyler isterler. Yani belli bir Norm yoktur, belli bir denge yoktur o isteklerinde. Çok yüksek standartları vardır, her insana bunu uymalarına emrederler. Az önce bir çarşaf örneği verdim ya, onu böyle yapmalı. O bunu şöyle söylemeli, Efendim, masanın üstünde bir iki tane diyelim eşyası kaldı birin bu hayır buraya konmamalı. Yani bu emir cümleleri çok fazla duyulmaya başlanır. Kendine olduğu gibi etrafındakilerine de hükmetmesi gerektiğini düşünür. Kendinde olduğu gibi diğer insanlar da kendi sanki bunu başarmış gibi mükemmel olmalıdır o insanlar için. Bunun üçüncüsü de toplumsal merkezli mükemmelliyetçilik diye adlandırılmış. Bu da adından belli olduğu gibi o kadar gerçekçi olmayan şeyleri istiyor tamam bu sefer toplumdan bunu istiyor. Ve o istediği şeyleri yakalamayınca toplum yine sinirleniyor. Bu niye böyle oluyor? Bu niye bu hale gelmiyor? Mesela kendi kendine bazı yargılara varmıştır. Bu yargıları insanlar kabul etmediği zaman onları akılsızlıkla da suçlayabilir. Çünkü ona göre öyledir ama başkalarının fikirlerini önemsemediği için herkesi tek tip bir fabrikadan çıkan bir ürün gibi görür. Böyle olması lazım der. Yani toleransı yoktur anlatmak istediğim. Peki bu mükemmelliyetçilik diye konuşup duruyoruz. Bunun altında yatan bir etmen var mı? Elbette var. Vücudumuzda bir arıza meydana geldiği zaman bunun bir altında yatan sebep oluyor. Mükemmelliyetçilikte de var. Uzmanlar bunu şöyle dile getirmişler. Çocukluk zamanlarından gelen alışkanlıklar, edinimler, öğrenimlerden, tecrübelerden sonra bunlar ortaya çıkıyor. Yani çekirdekten, aileden. Eğer anne baba çok müdahaleci ve çok baskı kuran bir yapıya sahipse, işte o evde büyüyen çocuklar maalesef mükemmelliyetçi olabiliyor. Yani bu nasıl olur, baskı nasıl yapılır? Şiddetten bahsetmiyorum. Hata yapmamasına endeksli. Bunu biraz açayım. E, hata yapılmasını hiçbirimiz istemeyiz. Etrafta mesela kırık cam parçalarıyla veya dağılmış bir efendim, halıyla kim yaşamak ister? Bu ayrı. Lakin bunun yolları var. Yani çocuğumuza bir eğitim verirken onların çocuk olduğunu Unutmadan da eğitim verebiliriz. Kendi çocukluğumuzda yaptığımız hataları onlarda gördüğümüz zaman en azından biraz toleranslı olabiliriz. Bir dakikaya ben şu an çığlık çığlığa bağırıyorum bu hatayı ya yaptığı için kızım veya oğlum ama ben de çocukken ne yapıyordum deyip evet yaptığı şey yanlış ama en azından ceza dozunu ve bu baskı dozunu dengeli kurabiliriz. Böyle yetişmemiş ailelerde sürekli ceza sisteminin olduğu, hiçbir ödül sisteminin olmadığı ailelerde büyüyen insanlarda maalesef bunlar daha çok görülebiliyor. Ve o anne baba o kadar standartlara, o kadar askeri nizama alıştırmışlar ki çocuğu, o da ileride bir e, diyelim hanımefendiydi, bir beyefendiyle evlendi, kocasından mükemmel davranmasını isteyecek. Veya evin içerisindeki eşyaların yerli yerinde ve hiç bir şekilde değiştirilmemesini isteyecektir. Veya diyelim ki bir delikanlı olarak büyüdü o da hanımının annesi gibi olması gerektiğini düşünecektir. Yani bu tutumlar maalesef çocukluk zamanlarında başlıyor. Tam tersine anne ve babadan daha böyle toleranslı. Evet yeri geldiği zaman disipliniz bilen ama haysiyetine herhangi bir zarar vermeden. Dengeli gitmeye çalışan insanlarda da otomatik ve anne babaya benzeyen kız veya oğlanlar oluyor. Lakin bu insanların çok yükleri var. Bu insanlar yani mükemmelliyetçi olan insanlar aşırı sorumluluk hisseden ve vicdanlı insanlardır. Bu sorumluluk bazen onların gündelik yaşamlarını da sekteye uğratır. Başarısız oldukları zaman içlerine kapanıp üzülebilirler. Başarısızlık durumlarında yaşadığı andan zevk alamazlar. Sürekli bir adım sonrasını ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşlarıyla diyelim bir yerde buluşacaklar, çay içecekler şöyle manzarası güzel bir yerde. Ya hayırdır senin neyin var falan der arkadaşları. Ya ben iyiyim falan. Halbuki evde bir olay yaşamıştır, bir başarısızlık olmuştur, bir kavga falan değil böyle. Bir, bir durum oldu. Onu acayip büyütür. Şimdi küçük şeylerden sorun çıkaran insanlarla alakalı havadan nem kapmak tabirini kullanırız. Bu evliliklerde de çok tehlikelidir arkadaşlar. Arkadaşlık ve dostluklarda da böyle ama aynı yastığı paylaşan insanlarda bu daha da debrişir. Bu gerçekten de insana hayatı çekilmez hale getirir. Bir insan bir insanla evlendi. Bu insan kadın da olsa, erkek de olsa birbirinin kölesi değil. Bir anlaşma yapmışlar, bir akit olmuş aralarında. Buna göre bir evlilik müessesesi içerisine girmişler. Burada bir insanın derdi olduğu zaman elbette diğeri de bir yapacak. Yani derdine ortak olacak ayrı. Lakin hayatı çekilmez hale getirecek derecede suratımızı asmak ve hayattan mutsuz bir Portreyle ayrılmak. Her insanın bizi böyle görmesi gerçekten çok acıdır. Bu gerçekten de bizim üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken konulardan bir tanesidir. Bir insan kendisinin peki mükemmel liyetçi bir insan olup olmadığını nasıl anlayabilir? Şu duyguları siz de zaman zaman benimsiyorsanız, bazılarını sizlerle paylaşalım. ''Başka birinden bir işimi yapmasını istediğimde eksiksiz ve hatasız yapmasını isterim'' diyorsanız, ''İnsanlar bana verdikleri görevleri en iyi şekilde hatasız yapmamı beklerler'' diyorsanız, ''Çevremdeki insanların benimle ilgili ne düşündükleri benim için her şeyden daha önemlidir'' diyorsanız, ''Bir işten mutlu olmam gerekiyorsa'' O işi hatasız, mükemmel yapmam gerekir diyorsanız, ben şu şu şu şekilde davranırsam, ikili ilişkilerimde hiçbir sorun yaşamam ama bunları yapmam gerekiyor diyorsanız, kocanıza, karınıza, iş yerindeki arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, onlar bir hata yaptığı zaman hatalarını göstermeliyim ki, bir daha o hatayı yapmamayı öğrensinler diye bunu bir zorunluluk olarak görüyorsanız, işler istediğim gibi gitmezse, başarısız olursam, değersiz görünürüm, ben ciddi bir hayal kırıklığına uğrarım diye düşünüyorsanız, kendinizde mükemmelliyetçiliğin izlerinin olduğunu artık bilirsiniz. Bu insanlar, Beraber yaşadıkları insanların yaptıkları hataları her defasında gösterirler. Bazı hataları görmezden gelmeye ya da önemsememe gibi bir yaklaşımları yoktur. Bir tabir var, biliyorum siz de duymuşsunuzdur. Pamuk ipliği ile bağlı olmak. Pamuk ipliği. Ne demek bu? Yani çok ince. Sevginizi pamuk ipliği ile gösteremezsiniz. Birbirinize halatlarla, kalın halatlarla bağlanmanız gerekmektedir. Sevgi bunu gerektirir. Peki pamuk ipliği örneği niye verilmiş? Bir rüzgarda bile dağılıp gidebilir. Dirençsizdir, mukavemeti yoktur veya halat gibi yoktur en azından. Hasılı, sanki bir bahane arıyormuş gibi, küçük sorunları büyüten insanlar, Maalesef sevdiklerine pamuk ipliğiyle bağlı insanlardır. Bu illa karı koca değil. İki arkadaş düşünün. Hiçbir sebep yokken küçücük bir problemden dolayı bana böyle baktın sen şöyle dedin veya veya veya. Bunlardan dolayı 10 yıllık 15 yıllık arkadaşlıkların sona erdiğini, ortaklıkların bozulduğunu ve kavgaların olduğunu görüyoruz. Peki buna iten sebep nedir? Büyük bir mevzu mu? Hayır. Bir hakaret mi? Hayır. Öyle zannettim, böyle baktı, böyle mi demeye çalıştı diye niyet okumalardan meydana gelir. Bu yüzden biz karımıza, kocamıza, çok sevdiğimiz yakınlarımıza, güvenmek istediğimiz aramızda ilişkimizin sürekli olduğu insanlara karşı biraz daha bu halatı sağlamlaştırmalıyız. Hata yapma! Hakkını verebilmeliyiz. Ha bu hataların küçüğü olur, affa uğrayanı olur, uzun yıllar unutamayacağınız olur ayrı meseleler. Ama örnek verdiğim şey küçük tefek şeylerden dolayı. İşte o zaman diyoruz ki demek ki bu insan bu insana pamuk ipliğiyle bağlanmış. Öyle güçlü bir ilişkileri yok. Laf olsun diye. Belki iyi gün dostu. E veya seni seviyorum derken yalan söylemiş veya yalan söylemese de duygularını tam olarak iyi anlayamamış veya kendini ifade edememiş diyelim. Ama bir sorun var. O yüzden burada bir parantez açalım. Demek ki ben hata yapabileceğime göre karşımdaki insan, kocam, karım, arkadaşlarım, akrabalarım da hata yapabilir hemen silemem. Peşin hükümlü olamam. Ve karşımdaki insanı etiketleyip de bu böyledir, pat damgayı vurup da bir fabrika ürünü gibi ötekileştiremem. Evet hata yaptı mı yaptı, yanlışı var mı var. Beni üzdü mü üzdü, kırıldım mı evet. Ama ben halatlarla bağlı olduğum için ona bir şans daha vereceğim. Ve bunu da içime atmayacağım. Bu yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Tamam içime atıyorum bunu mesela. Karşıdakine söylemiyor. Ona değer veriyorum, onu seviyorum ama içine atıyor. Halbuki dese ki Ahmet, Mehmet veya kocam, karım güzel bir vakit bulundu mesela anlatılsa. Az önce böyle böyle bir durum oldu veya şu zaman böyle bir şey olmuştu. Evet hatırladım. Ben o zaman çok kırıldım ve üzüldüm biliyor musun? Aa öyle mi ben şu açıdan şöyle demiştim falan. Belki o sıkıntı düzelecek. Ama hataları dürüst bir şekilde, insana açıklıkla söylemediğimizde dolandıra dolandıra böyle anlatmaya çalışırsak eğer bu sıkıntıları yaşıyoruz. Dürüst bir şekilde, mert bir şekilde, uygun bir zamanda böyle bir durum vardı. Ama ben sana pamuk ipliğiyle bağlı değilim, sen benim dostumsun, karımsın, kocamsın her neyse, sana güveniyorum ama bu hatanı da söylüyorum demek... Karşıdaki insanı incitmeden ve içinde o kin ve nefret haline belki ileride gelecek şeyi öldürmektir. Şeytana mukavemet etmektir. Hataları özellikle vurgulayarak gösteren insanlardır. Mükemmeliyetçi insanlar. Kocası, hanımı, çocuğu aynı hataları tekrarlamasın diye üstüne basa basa tekrar tekrar söyler. Çünkü hata çok önemlidir. Mükemmelliyetçi insanlar için hata diye bir şey olmamalıdır. İşte zaten kendi başlarına kurdukları bu çorap, ördükleri daha doğrusu ve diğer insanları da mahvettikleri durum buradan gelir. Hata insan içindir. Bunu baştan kabul etmedikleri için her hata oldukça önemlidir. Bir de bir dipnot paylaşalım. İkili ilişkilerde yani karı koca ilişkilerinde. Karşı taraftan sevilmek ve eleştirilmemek için yaptıkları işleri o kadar iyi ve hatasız yapmaya çalışırlar ki, o kadar büyük sorumluluklar alırlar ki, bu da hayatlarında bazı hataları beraberinde getirir. Yani bir kısır döngü olur. Nasıl bir ironi değil mi? Hem hatasız olmak için çabalamak ama insanın fıtratından geliyor bu hata, Hayatımızın her yerinde hata var. Bilgisayar ne kadar iyi olsa da hatalı. Dönüp dönüp mesela, hatasız olmalıyım. Aman mükemmel olmalıyım. Derken, daha fazla kusur, daha fazla hatalar içerisinde buluyoruz. Yani dengesizlikler oluyor. O yüzden arkadaşlar, yaşamın güzellikleri, şu bizi mutlu eden küçük mutluluklar olduğu gibi hayatımızda bizi zorlayan, Olumsuz denilen yani imtihan diyoruz biz buna, hayatın bu yanlarının da olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet, bizim kişisel sınırlarımızın farkına varmalıyız. Sınırlarımızı veya koşullarımızı zorlayarak en iyisini yapmaya çalışabilmek bir seçenek. Ama zorlandığımız noktalarda bunun nedenlerini anlamak, ve bazen gerektiği zaman yardım almakta yapmamız gereken bir şey. Yani biz mükemmeliyetçi miyiz değil miyiz? Bunun bir farkına varacağız. Ve değiştirmeye çalışacağız kendimizi. Daha esnek olmaya çalışacağız hatalar karşısında. Hem kendimize hem de etrafımıza. Bugün trafikte bir hata yaptınız. Diğer insanları eleştirip durduğunuz bir şey. Sola sinyal verecektiniz. Ki o zamana kadar, bu olay yaşanana kadar sola sinyal veya sağ sinyal vermeyen insanları, şoförleri eleştirirdiniz. Saatlerce konuşurdunuz ya İstanbul trafiğinde nasıl bu adamlar ehliyet veriyorlar diye. O günde olacak ya siz sola dönerken unuttuğunuz sinyal vermeyi, arkadan daaat diye size protesto eden bir ses duydunuz adam bastı gitti size. Şimdi ne oldu? Bu fotoğrafı beraber bir yorumlayalım başkalarının yapmasından rahatsızlık duyduğunuz şeyi yaptınız. Tamam mı? Ne oldu? O hataydı. Bu hatayı ben nasıl yaptıydım, şuydu, buydu demeye gerek var mı? Bir anlamda ders alabilmek için var. Bunu uzatmaya gerek var mı? Hayır. Ve bu bizim için de bir tecrübe olur aslında. Yarın öbür gün sinyal vermeden sola veya sağa giden bir insan gördüğümüz zaman aa demek ki benim zaman zaman hata yapabildiğim gibi bu insan da hata yapabiliyor demeyi de gerektirir biraz esnek olacağız ben hata yaptım bunu bilerek mi yaptım hayır ama ben hata yaptım evet hayat bu biz bunun farkında olacağız depresyona davetiye çıkarmayacağız Ara sıra insanın mutsuz olması, ara sıra kendini hayata karşı motive edemiyor olması hepimizde oluyor. Bunu sürekli hale getirmeyeceğiz. Tabi bunlar çocukluğumuzdan gelen şeyler. Annesinin, babasının sürekli eleştirip durduğu, sen bir işe yaramıyorsun, kafasızsın, şöylesin, böylesin deyip de, birçok konuda komşunun veya akrabalarının örneğini vererek, bak, Komşunun kızı böyle oldu, teyzenin kızı şöyle oldu, sen şunu olamadın gibi şeyler çocukluk yıllarında bu yıpranmışlığı meydana getiriyor. Hata yapma korkusu, mükemmeliyetçilik işin özü o ve içine dönük insanlardan oluşur. Kardeşlerim dikkat etmemiz gereken, farkına varmamız gereken çok önemli bir yer daha var. Bunu da sizin istifadenize sunmak istiyorum. Peki biz ne yapmalıyız? Yani tamam, bende bu anlattıklarınızdan bazıları var. Peki ben ne yapacağım? Şöyle, evvela hiçbir iş için mükemmel diyemeyeceğimizi ortaya koyacağız. Bunu bir kabul edelim. Zira biz özümüzde mükemmel değiliz, zayıfız hata yapmaya. Meyilliyiz, düşmeye eğilimliyiz. Çocukluğunuzu düşünün veya kendi çocuklarınızı düşünün, hatırlayamıyorsanız çocukluğunuzu. Evvela emekledik, sonra yürümeye başladık, bazen düştük. Düştükten sonra tam yürüdük, her şey güzel giderken, bu sefer yeme alışkanlıklarımızda sorunlar yaşadık. Çorba içerken, çorbanın efendim, etrafa döküldüğüne şahit ettik. Biraz daha büyüdük, Okula gidecektik, okula giderken biraz tembel davranma meyilli mi de oldu. Ödevimi yapsam mı, yapmasam mı? İlk mesela karşılaştığımız şeylerde bocaladığımız çok şey oldu. Ama biz bunları unuttuk ve kendi çocuğumuzdan hatasız olmasını, hiçbir şey kırıp dökmemesini ve bir robot gibi yaşamasını istedik. Halbuki robot da hata yapıyor. Bilmem kaç bin liraya mal olan, Bilgisayarlarda da bu hatalar var. Cep telefonlarında da hatalar var. Öyle olmamış olsa bu kadar garanti kapsamı veya e, servisler, teknik servisler olur muydu? Anlaştık mı? Biz faniyiz, hatalıyız, zayıfız ve mükemmel değiliz. Mükemmel olan sadece Allahü u Teala'dır. Bütün hatalardan, kusurdan, eksiklikten uzaktır. Bu bir. İki, dünyaya geldiğimiz zaman biz o sıralar ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda yaratılmadık. İki senede yürümeyi öğrendik, konuşmayı öğrendik. Nerede nasıl davranacağız, duygularımızı nasıl kontrol edebiliriz? Bunların hepsi seneler aldı. Biz ancak mükemmele yakın olabiliriz ama mükemmel olamayız. Hayali eleştirmenin etkisinin azaltılmasında... Aslında izlenecek bir yol var. Geçmiş hayatınızı, özellikle o bahsettiğim çocukluk ve o ergenlik, gençlik dönemini iyi bir analiz etmemiz lazım. Acaba çok eleştirel tutumları mı vardı annemizin, babamızın olduğu veya akrabalarımızın veya öğretmenlerimizin? Artık kim etrafımızdaysa. Bunlar tespit edilecek. Bir uzmana gittiğinizde zaten sizi dinleyecek çocukluğunuzu, Anlatmanızı isteyecek gençliğiniz, üzüntülü halleriniz nelerdi, neye sevinirsiniz? Uzmana gittiğiniz zaman bunlar sorulur. Sizin verdiğiniz cevaplara göre de, iç dünyanızda neler var, içinizden neler dökülüyor, bazen kendinizin bile fark etmediği çok şeyi anlayacaksınız. Hiç üzülmeyin, hiç korkmayın. Bu konuda bir psikoloğa veya bir psikiyatra gidebilirsiniz. Tabi, Maalesef günümüzde bir algı var. Doktora gitmekte herhangi bir sakınca görmüyoruz dişimiz ağrıdığı zaman. Hatta mecbur gidiyoruz. Midemiz bulanıyor gidiyoruz. Boğazım şişti. Hemen antibiyotik veya bir şey ezbere almaya gidiyoruz. Eczaneye. Lakin kendimizle ilgili bir sorun var. Etrafımızdaki insanlar belki bunu anlattı veya biz bunu fark ettik. Doktora gittiğimiz zaman deli oluyoruz. Böyle bir şey yok. Tam tersine, bende hiçbir şey yok, ben turp gibiyim, hasta falan değilim diyen insanlarda sorunlar daha büyüktür ve katmerlenmiştir arkadaşlar. O yüzden bir uzmana gidebilirsiniz, hatta biraz daha ileri bir uç vereyim size, fotoğrafın daha iyi anlaşılması için. Eğer elinizi bir kez değil de defalarca yıkıyorsanız, abdesti bir kez değil de defalarca almaya çalışıyorsanız, aklınıza bazı düşünceler geliyor. Unutmaya çalışsanız da bir türlü aklınızdan gitmiyor ve bu sizi rahatsız ediyorsa veya her ne kadar belli etmeseniz de kocanız veya karınız veya iş yerindeki arkadaşınız, her kimse, içinizden ona karşı şiddete başvurma eğilimi varsa ama tabi, Dediğim gibi yani aslında bu içinizde yaşanan bir şey, bir deprem. Dışınızda bir şey yok, her şey süt liman görünüyor. Ama içinizde ona karşı onu dövmek, onu öldürmek, incitmek ihtiyacı hissediyorsanız, öyle bir haliniz varsa mutlaka bir doktora görünmekte fayda var. Neden biliyor musunuz? Sizin için, sizin daha iyi bir insan, daha iyi bir kul, kendi hatalarının farkında olan bir insan olmanız için hiç korkmayın ve kimsenin lafına aldırmış etmeyin. Neden? Bugün siz doktora gittiniz diye birileri size deli diyecek veya sizi küçük görecek diye bir e, düşünceniz olmasın. Her şey Allahu Teala'dan gelir ve kimse mükemmel değildir. Siz de bir arıza yapan araba gibi günün birinde Nasıl araçlar arızalandığı zaman servise gidiyor, siz de hastaneye gidiyorsunuz. Allahu Teala başka bir dert vermesin. Kurban olduğum Celle Celalü. Amin. Böyle dinsiz. Ne var ya? Alırım ilacımı veya belki ilaçsız terapiyle efendim. Psikoterapiyle belki düzelirim dersiniz. Kendi içinizden atmanızdan daha faydalıdır bu. Yıllarca kimseyle konuşmadığı için daha büyük Hastalıklara yakalanmış insanlar var. Ve ben onlardan bazılarıyla konuştuğum zaman zamanında hep şunu demişlerdir. Keşke, bak o keşke kelimesi var ya o tehlikeli keşke kelimesi. Geriye dönemiyoruz. Dediler ki keşke zamanında duygularımı saklamasaydım. Yıllar geçmiş, içinde bir uhde kalmış. Keşke içimdekini söyleseydim. Bu keşkeler, annem vefat etmeden, babam vefat etmeden, kocam, karım, arkadaşım veya hocam vefat etmeden keşke ona sevdiğimi gösterebilseydim, elini öpebilseydim, duasını alabilseydimlerle de devam ediyor. Bu bize başka bir minval, başka bir tarafa getirdi. Hayattayken bazı şeylerin değerini bilelim. İnsanların fikirleri bizim için önemli. Elbette onları mutlu etmek lazım. Ama evvela siz kendinizi mutlu etmezseniz, Kendinizle barışık olmazsanız, kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız öyle davranmak yerine başkaları beni böyle görmek ister deyip kendi mutluluğunuza sekteye uğratmak istemiyorsanız eğer, bugünden itibaren hayatınıza yeni bir anlam kazandırın. Evet, eski alışkanlıkların izlerinin silinmesi çok kolay olmuyor ama imkansız da değil. Biz faniyiz, kuluz. Mükemmelliyetçinin kendi egosuyla ilgili olarak bir normalleşme sürecine girebilmesi için Allahu Teala'yı haşa taklit etmeyi bırakması lazım. Ne demek bu taklit meselesi? Şöyle kusursuzluk, loksansızlık, mükemmellik kimindir Allahu Teala'nındır. E Allahu Teala'ya ait olan bir sıfatı ben kendime istiyorsam ben taklit etmiş oluyorum. İşte o yüzden evvela bunu bırakacağım. Normal bir insan olacağım. Evet az hata yapabilirim. Mükemmele yakın bir hayat, yaşama azminde olabilirim ama hata yapmayı, birilerinden hata ve yanlış görmeyi, dünyanın gidişatında bazı hatalara vakıf olmayı da normal olarak göreceğim. Yahu dünyada bile böyle bir nizam var. E ne yapalım bak dünya bazen ekseninde şaşmalar meydana geliyor. Şu zaman yağmur yağacaktı, yağmayabiliyor şimdi. Böyle bir durum yok. Biz Allahu Teala'nın kulu olduğumuzu tekrar hatırlayacağız. İmtihan dünyasındayım. Hatalar, şunlar, bunlar, gözyaşları hepsi var abicim. Bazen güleceğim, bazen tebessüm edeceğim. Bazen tabii o miktarı fazla olur, ötekisinin az olur. Veya arka arkaya çok mutsuz olurum, arka arkaya çok mutlu olurum. Bu benim işim değil. Ben yiyeceğim, içeceğim helalinden, efendim... Benim sorumluluğum altında insanlar varsa iyi bir anne, iyi bir baba olmaya çalışacağım. Tamam. Dürüst olmaya, hırsızlık yapmamaya, zina etmemeye, içki içmemeye, kumar oynamamaya çalışacağım. Allahü Teala'nın bir olduğuna, ahiret gününe, meleklere, kitaplara iman edeceğim. Kader ve efendim hayır şer Allahu Teala'dan gelir diyeceğim. Bunları ağzımla derken kalbimle de mutlaka onaylayacağım. Eğer bunu zaten bir yapabilsek, daha iyi, daha güzel, daha başarılı, daha fazlasını düşünmeyiz bile. Bir hadis-i şerifle bitirelim. Bugünü anlatan ve bizim o mükemmelliyetçiliğinden uzaklaşmamıza vesile olacak bir hadis-i şerif. Eğer siz günah işlemeseydiniz, hata yapmasaydınız, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tevbe eden kullar yaratırdı. Müslim geçiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bazı şeyleri olduğu haliyle kabul edeceğiz. Böyle olması gerekiyormuş. Niye, nasıl ama niçin değil. Böyle olması gerekiyormuş. Zorlamayacağız. Otorite ben değilim. Benim isteğim üzerine bu dünya var edilmedi. Ben milyarlarca insan var şu anda. Bundan önce ne kadar yaratıldı bilmiyorum. Onlardan sadece bir tanesiyim ben. Ben dünyanın hakimi değilim. Kimse de değil. Zamanında hakimlik taslayanların şu anda kemiklerinin bile toprağa karıştığı bir zaman böyle bir gerçek var. İşte mükemmelliyetçilik hastalığının ilacı o hadisi şerifte buyurulduğu gibidir. Hata yapma. Benim fıtratımda var. Ve af mekanizması da zaten bu yüzden var. Hata yaptığımı biliyor ki Rabbim Celle Celaluhu tevbe kapısı ve kendine başvurulmasını istiyor tek merci olarak. Hakikaten bizden beklenen davranış hata yapmaması değil, hatada ısrar etmememizdir ve daha iyiye doğru yavaş ama emin adımlarla ilerlemektir. Zaten İnsan, bugün konumuz, daha iyiye doğru ilerlemenin, düşünse başka bir yolu da yoktur. Daha hızlı bu adımları, bu mesafeleri alayım, çok hızlı koşayım. Hiç dur durak bilmeyeyim, kısa zamanda çok mesafe alayım diyen insanlar, hayatın birçok noktasında başarısız olmuşlardır. Biz ağır adımlarla gidelim. Evet hatalar var. Yanlışlarımız var. Israr etmeden. İnsanları da mükemmel olmaya zorlamadan ucu bucağı görünmeyen bir uçurumdasınız. Oradan gözünüz kapalı atlamaya benzer. Görmüyorsunuz ki ne kadar olduğunu o uçurumun. Mükemmeli ulaşmak aynen böyledir. Mükemmel olmaya çalışmayın. Çünkü olamazsınız. Evlenirken koca ve hanım adayınızda Mükemmel olmasını da beklemeyin. Kendinizin olmadığı gibi. Kendiniz nasıl söz veremiyorsanız, her konuda şöyleyim diye karşınızdaki insan da öyle değildir. Çünkü evlilik de zaten mükemmel bir iş değildir. Öyle olmamalıdır da. Bazen öyle, bazen böyledir. Yeter ki sağlam bir sevgi olsun. Sevgi birçok şeyi alır, güçlendirir. Ama o pamuk ipliğiyle bağlı olan bir sevdadan bahsetmiyorum. O gündelik ilişkilerdir. Havadan nem kapmaktır. İyi gün dostluğudur. Ama sevgi hayatın her zorluğunda, hani ezbere söylerlerle iyi günde kötü günde, bunu ağzıyla değil, bilakis hayatıyla, davranışlarıyla ortaya koyanlardır. Hepinizi Mükemmel bir nizamla bizleri var eden, hata yapmaya meyilli insanları yaradan, onların o hatalarına çözüm olarak tevbeyi bahşeden ve bağışlamasını ümid ettiğimiz Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Bir başka programda tekrar sizlerle olmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatühü. Ve Rabbil yarabbi sallallahu aleyhi ve sellem.